Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Hava'nda bir hafta sonra Tekrar birlikteyiz paslaşmalarda Sizinle birlikteyiz haftanın Gelişen spor olaylarını Konuşmak üzere Spor olayları diyoruz. Hakikaten bu hafta olaylar oldu. Ama sporla bağırlaştıramayacağımız olaylar oldu. Malumunuz Beşiktaş-Burza spor maçı öncesinde iki taraftar birbirine girdi. Dört kişi yaralandı. E, hazin olan bunların bıçakla yaralanması. Yani futbol maçına giden insanların ellerinde bıçak taşı olması ve bunu Farklı renklere gönül verdiği için e, kullanması, insanlara öldürücü bir şekilde saplaması. Şimdi e, Beşiktaş-Bursa spor maçında bu olaylar niye oldu? Bilenler bilir ama biz bilmeyenler için anlatalım. Yıl 2004 Beşiktaş e, şampiyonluk yarışında büyük bir yara almış. Hatta şampiyonluğu kaybetmiş. Daha doğrusu 2003-2004 sezonunun İlk yarısını namalip lider bitiren Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi ve deniliyor ki Beşiktaş 5 beş yıl kimseye şampiyonluğu bırakmaz. Buna karşın ligin ikinci yarısı başlıyor ve Beşiktaş kendi sahasında Samsun Spor'a e, feci bir şekilde yeniliyor. Yani 4 kırmızı kart görüyor Beşiktaşlı oyuncular. Daha sonra diğer oyuncular da... Hakimi protest etmek için kırmızı görüp Beşiktaş saate 7 kişi kalıyor. 7 kişi kalınca da e, kurallar geri hatta 6 kişi kalıyor. 6 kişi kalınca kurallar geri de e, hakem maçı bitiriyor. Skor 4-1 olduğu halde daha sonra Federasyon 4-0 e, Samsunuspor'un lehini tescil etti. Arkasından Beşiktaş e, birçok puan kaybetti ve 9 puan önde olduğu şampiyonluk yarışında 9'u da geçen bir oranda 10 15 puan geriye düştü. Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Bursaspor ise aynı sezon Süper Lig'den düştü. Bursaspor bu düşüşü Beşiktaş'a bağlı. Yani diyor ki biz 1967'den beri Süper Lig'de oynuyorduk. İlk defa küme düştük. Bunun sebebi Beşiktaş'tır. Niye? Çünkü Son maçta Beşiktaş Çaykur rizespor'a 1-0 yeniliyor. Ve böylece Çaykur rizespor lider kalıyor. Bursa Spor'da yenmesine rağmen köme düşüyor avarajla. Ee, nedir? İşte Beşiktaş maçı sattı. hiç Hatır şirkesi yaptı Çaykur rizespor'a. Bu konuda rivayetler muhtelif. Bazı oyuncuların o gün çok istekli oynamadığı, bazılarını tam aksine çok istekli oynadığı, hakemin pek de kabul edilir bir penaltı verdiği yazılı çizildi. Beşiktaş camiasının önde gelenleri o zaman için ya bizim kendi kendimizle uğraşacak halimiz yoktu. Ee, ne Çaykur Rize sporu düşünecek halimiz vardı ne ee, Bursa sporu zaten Beşiktaş'ta o zaman işte teknik direktör bıraktığını açıklıyor. İdari menajer bırakmış tam bir kaos ortamı eee bir hafta önce de Beşiktaş, Akçabas, Sabah Sporu'yu yenilmişti. Yani e, bir tarafıyla Beşiktaş'ın hakikaten ne kendisine de başkasına faydası kalmıştı o zaman. E, bir maç hatır şirketi var mı yok mu? Bunlar araştırılır, soruşturulur. Kimse kalkıp da kafasını ahkam kesemez. Ama var deniliyorsa da araştırılsın ve ortaya çıkartılsın. Yok ise de bu yapılmayacaksa da spekülasyon yaparak hiçbir yere varamayız. Bursaspor altı 6 yıldır bunu dile getiriyor. Ama o zaman şunu da hatırlamakta yarar var. Bursaspor o sezon çok kötü bir performans çizdi ve ilginç bir şekilde onlar da ligin son 4-5 haftasında iyi sonuçlar aldılar. Yani o zaman sorarlar siz neredeydiniz bugüne kadar? Sizin bu son 4 haftadaki Yüksek performansınız neye bağlı? Dolayısıyla ligin sonları Türkiye'de geçmişte özellikle hep sıkıntılı olmuştur. Hep e, hatır şirkesi ya da değişik tarzda şirkeler hep konuşulmuştur, tartışılmıştır. Bunlar araştırmalı, ortaya konulmalıdır. E, buna rağmen geçen sene Bursaspor şampiyon oldu. Ve Beşiktaş'la aralarındaki buzların erimeye yüz tuttu açıklandı. Dilerseniz bunu bir aradan sonra yapalım, konuşalım. Bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Çıktın aşkın emrinden Vurur mu onur mu Söyle bizi vurur mu Biz böyle severken time. Nasıl alışır bilmem. Biliyorum senin de aklını ben de nasıl versin gelmem. Kırıldın mı çok yoruldun mu yoksa nedir esaslı neden? Yarım kalamaz inan bu aşk böyle yakalar kalbinden. Emin misin bu kadar kendinden ne zaman çıktın aşk? Emrinden Vurur mu onur mu Söyle bizi vurur mu Biz böyle severken Evet aradan sonra devam ediyoruz tekrar, ben Kenan Başaran, radyo alanda paslaşmalardasınız. Evet, geçen sene Bursa Spor kendi sahasına son maçta Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Süper Lig'de de 5. bir şampiyon olarak tarihe geçti. Bu maça dair de Fenerbahçe camiasından tepkiler geldi daha sonra, Başkan Aziz Yıldırım dedi ki, Beşiktaş kalecisi bizim şampiyon olmamızı istemiyordu. Yani bu sefer de şöyle şeyler ortaya konuldu. Bursa Spor, Beşiktaş, Bursa Spora bilerek yenildi. Yani bugün de Fenerbahçe kalkıp Beşiktaş'a böyle şeyler söylesin. Bursa Sporlar ne diyecek? Muhtemelen hayır, biz anımızın akıyla kazandık diyecekler. Şimdi e, hukukun, araştırmanın ortada olmadığı, kimsenin hesap sormadığı böyle bir ortamda. işte herkes aklına geleni söylüyor. Doğru ya da yanlış. Ama bunlar e, hukuki bir ortama taşınıp kesinleştirmedikçe hiçbir anlam ifade etmiyor. Bakalım yürümekte olan bir şikayet dosyası var. Bahis dosyası var yargıda. Ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Ee, şimdi geçen sene sağlanan bu sükuttan sonra denildi ki işte Artık Beşiktaş'la Bursaspor arasında bu taraftar götürme, etkileşmenin taraftar götürme yasa kalksın. Çünkü yedi buçuk yıldır ne Beşiktaş Bursa'ya taraftar götürüyor, ne de Bursaspor İstanbul'a taraftar getiriyordu. Bu yasa kaldırılsın. Artık e, ayıptır denildi. Nihayetinde de sezon başında ilk e, maç nerede oynanacaksa o takım rakibi kapılarını açacaktı. Geçen haftada olan buydu Beşiktaş kapılarını açtı Bursa Spor'a ee, ancak geniş güvenlik önlemlerine rağmen iki taraftarın birbirine girmesi büyük bir soru işareti biliyorsunuz bir gün önce de o civarda Dolmabahçe'de öğrenciler başbakanın rektörlerle buluşmasını protest etmek için toplandı orada polis öğrencileri Öğrencilere göz açtırmadı, sıktı, yuver gazıyla, attı, joplarla, tekmelerle. Yani orantısız güç deniliyor ya, hani o gücü olabildiğince kullandı, öğrencileri e, bertaraf etti. Aynı polis, aynı teşkilat, bir gün sonra neler yaşanabileceği bilinen, tahmin edilen bir duruma bu kadar e, cevap vermesi ilginçtir. Yani e, burada taraftarlar niye birbirine giydikten, Öte, buna nasıl müsaade edildi, bunun önüne neden geçilmedi, bunun üzerine durulması gerekiyor. Ee, nihayetinde bu olaylardan sonra şimdi ne olacak? Tekrar mı bir yasak gelecek? Ligin ikinci yarısına 5 ya Beşiktaşlar gidemeyecek mi? Ee, giderse bir türlü, gitmezse bir türlü. Giderse daha ilginç, korkunç e, olaylar meydana gelebilir. O zaman da denilecek, niye taraftar götürüldü? Götürülmezse bu sefer bu futbolu, futbola kan bulaştıranlar, bıçak çekenler kazanmış olacak bir ikilem, bunun aşılması gerekiyor. Bu yüzden de işte mecliste bekleyen bir sporda şiddet yasa tasarısı var, mevcut yasanın revize edilmesini öngörüyor böylece daha ağır cezalar getirmesi, Spor mahkemeleri kurulması, olaylara karışanların hemen eee gözaltına alınıp derhal yargı önüne çıkarılmasını öngören önemli bir yasa var. Şimdi bütün bu olaylar aslında İngiltere'de bundan 20 sene önce yaşandı, 20-25 sene önce yaşandı. Amerika'yı yeniden keşfetmenin gereği yok. Nasıl ki oyun sistemleri 3-5-2, 4-4-2, 4-1-1-2 vesaire oradan buradan alıyorsak Avrupa'dan. E, futbolu yaşanan bu sıkıntıların da önüne geçmek için oralarda ne yapıldığına bakmak lazım. E, neticede İngiltere'de 80'lerde Margaret Thatcher yönetimindeki İngiliz e, hükümetinin yarattığı uyguladığı politikalar orada işsizleri e, arttırmış e, futboldan başka tutunacak hiçbir şey kalmayan bir kitle yaratmıştır. Bunlar da futbol maçlarında bir eylem alanı olarak görüyorlardı ve şiddete varan eylemler gerçekleştiriyorlardı. Sürekli olaylar çıkartılıyordu. Oturdu İngiliz yöneticileri ne yaparız ne ederiz ve bu işi kökten çözecek bir şekilde uygulamalar başlattılar. Olayı çıkartanları tribüne almama, maçlara girmeme cezaları yani sıkı bir denetime abi tuttular ve bugün dünyanın en çok izlenen futbolu yeni yarattılar. Her anlamda parasal büyüklük anlamda marka değeri açısından, futbolun keyfi açısından, keyfi açısından her açıdan dünyanın bir numaralı ligini yarattılar. 1992'de de adını Premier Lig yaparak şirketleştirdiler ve e, iyi para kazanan e, dünyada en çok izlenen ligi oluştururlar. Burada bizim de e, malum geçen ve Ocakal'ın yıllık 321 milyon dolara satılan bir ligimiz var televizyona. Ee, yayıncı kuruluş sezon başında temiz bir lig, olaysız, gürültüsü patarısız bir lig için e, söz aldı başkanlardan. Nitekim onlar da biraz uyuyorlar. Eskisi kadar birbirlerine e, demeçler yolları saldırmıyorlar ama <gülüyor> statlarda e, aynı şeyin sağlanmamış için. Öncelikle statların insani koşullara kavuşması lazım. İçinin ve dışının çevresinin insanlarda e, Şiddet duygusu Yaratacak e, bir Tasarımdan, dizayndan Düzenlemeden bir kere kurtulması lazım Yani bir e, Psikolojik açıdan Bir insan e, Kendisine karşı bir tedbir görünce Herhalde tepkiyi de doğal olarak geliştiriyor İstatlarımızın çevresine Gittiğimiz zaman e, Bir sürü polisle karşılaşırız Güvenlik güçleriyle karşılaşırız bu şartların düzelmesi, bunların ortadan kaldırılması gerekiyor ki sağlanacak düzen kalıcı olsun. Sporda şiddet yasasının çıkması ama bunun da insan haklarına aykırı olmaması gerekiyor. Yani futbol seyircisini de böyle olay çıkarttığı zaman, bir takım eylemlere karıştığı zaman, ee, özel, ayrı bir hukukla, evrensel hukukun dışına çıkarak onu hani tırnak içinde bu hukuk parçalı ad kodesi mantığıyla e, yaklaşmamak lazım. Ee, evrensel hukukun prensipleri uygulanmalıdır. Onun dışında olaylar üzücüydü. Ee, ben maça giderken yerde kan izlerini irkilerek dehşet içinde gördüm. Ne olup gittiğini sorduğumda herkes başka bir hikaye anlatıyor. Herkes kendi penceresinden bakıyordu. Böyle umarız bir daha bu tür olaylar yaşanmaz. Ve Bursa ile Beşiktaş arasında iki önemli taraftar grubu, futbolumuzun en önemli iki taraftar grubu arasında futbolun rekabetine, oyuna dayalı bir, oyuna dayalı bir çekişme olur. Ama bu sokağa, kavgaya sokağa taşan bir kavgaya dönüşmez umalım. Bir ara daha veriyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Düşler vardır satılmaz derinde anlatılmaz yüreklerden silinmez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 Düşüncelerimiz, olmayacak hayallerimiz Ne alınır, ne satılır, para yerlerde sürülür Geçtikçe şu günler, anladıkça hayatın Birçok şeyin değeri, küçüldükçe küçülür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 Ne alınır, ne satılır, para yerlerde sürünür, geçtikçe şu günler, anladıkça hayal, birçok şeyin değeri, küçüldükçe küçülür. Radyo havandasınız. Ben Kenan Başaran. Paslaşmalar devam ediyor. Şimdi e, biraz da Bursaspor, Beşiktaş Bursaspor maçının e, saha içine bakalım. E, önemli bir maçtı. Beşiktaş 2006'da en son e, İstanbul'da Bursaspor'u yendi. Ondan sonra e, ilk saha galibiyeti olarak iki galibiyeti görürken ama bunları cezası dolayısıyla dışarıda oynamıştı, Adana'da oynamıştı. Dolayısıyla e, 2006'da en son yemiş. 4 yıl önce. Ayrıca Dört maçtır da yenemiyordu Bursasporu. Geçen sene her iki maçı da kaybetmişti ee, ve şampiyon Bursasporu ağırlıyordu ağırlıyordu. Ee, Beşiktaş berabere dahi kalsa bu, sezon, bu sezonki lige veda edebilirdi. Ee, bu yüzden iki takım da biraz kontrollü e, çıktı sahaya, hafif bir dervi havası vardı, gerginlik de vardı. Ama güzel bir maç oldu, güzel bir oyun oldu, keyifliydik, keyif aldık, heyecanlı bir maç oldu. Beşiktaş açısından güzel olan bir taraf da şuydu. 19 yaşındaki Ali Kuçuk Buti gibi bir ustadan pas alıyordu. Yani Schuster gençlere hakikaten mecburiyetten de olduğunu düşünmüyorum. şimdi daha önce de kadrosu tam kendi genç oyunculara yer verdi. Onur Bayraktan sonra... Ali Kuçuk'a yer verdi. Ali Kuçuk Beşiktaş'ın A2 takımda oynuyor ve 50'ye yakın gol attı. Beşiktaş'ın gelecek var eden yıldızlarının ama üzerine durulursa daha çok şans verilirse belli bir sistem içerisinde monte edilirse yoksa o da birçok yıldız gibi kayıp gidecek. Bursa Spor deniliyor ki işte Volkan Şen kırmızı kart görmeseydi Bursa Spor maçı en azından beraber bitirdi. Ben ona katılmıyorum çünkü birbir 11-11 oynanırken Bursa Spor'un çok önemli atakları yoktu. Bursa Spor 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş karşıda daha çok pozisyon buldu çünkü. Zaten savunmasının önünde kuran Bursa Beşiktaş bir de rakip 10 kişi kaldı daha cesur davranıp daha çok oyuna çıktı ve daha çok oyuna çıkınca da klasik o zaafı ortaya çıktı gerisine daha çok problem yaşamaya başladı Bursa Spor ani çıkışlarla e, rahat pozisyonlar bulmaya başladı. E, en çok eleştirilen son haftalarda 2 hafta önce tribünlerin git dediği küfrettiği Holosko'nun golü atması da futbolun güzel bir cilvesi olsa gerek. Ee, onun o golden sonra kapalı tribünün de attığı deparda görülmeye değerdi hakikaten çok gösterişli bir depar attı. E, açıkçası itiraf etti maçtan sonra bir önceki pozisyonda da gol atabilirdim ama üzerinde öyle bir baskı var ki kaçırmaktan korkuyorum dedi hatta golü attığım pozisyonda da korkuyordum kaçıracağım diye. İşte tribün baskısı insanları bazen ne hale getiriyor açıkçası insan e, üzülüyor in hayatında 1-0 maç bitti ve Beşiktaş e, hem şampiyonluk yarışında kalmaya devam etti. Hem de geçen hafta aldığı Galatasaray galibiyetine bir anlam kattı. ise biraz e, geçen senenin gerisinde kalmışa benziyor. Ama Şampiyonlar Ligi'ni tamamladılar. E, muhtemelen bundan sonra daha iyi bir Bursaspor göreceğiz. Geçen seyinde tecrübesini kullanacaktır ve ben Bursaspor'un ilk, ilk üç ilk 3 içinde kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bunun dışında Bursaspor demişken e, Şampiyonlar Ligine geçelim isterseniz. Şampiyonlar liginde evet Bursaspor dün akşam e, son maçını oynadı e, ve bir puan almayı başardı. Böylece tarihe e, kötü bir e, rekorla geçmekten kurtuldu. Sercan'ın attığı golle Glasgow Rangers'la 1-1 bir bir kalıp 1 bir puan aldı ve böylece kara bir sayfa olarak duran Şampiyonlar Ligi'ni bir nebze olsun beyazı çevirdi. Çünkü tarihte Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan alan tek Türk takımı Fenerbahçe. 2001 sezonunda Fenerbahçe Mustafa Denizli yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne hiç puan alamamıştım. Önceki haftaya kadar Bursaspor gol dahi atamamıştı. Yani ne golü vardı ne puanı vardı. Golü geçen hafta Valencia'ya karşı buldu. Puanı da bu hafta Glasgow Rangers'tan alarak e, işteyse e, bir teselli buldular. E, tabii ki kolay değil Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'nde hani çok da e, yermemek lazım. Önümüzdeki sezon Tekrar Avrupa'ya katılırsa Daha başarılı olacağını düşünüyorum e, Hatırlarsanız bir önceki sezon e, Sivas Spor'da benzeri bir durum yaşamıştı Büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı Avrupa kovalarına hiç başarılı olamamıştı Evet Bu hafta e, Bu çıkan olaylardan dolayı Biraz e, futbol ağırlık biraz değil. Tamamen futbol e, Çerçevesinde kaldık Evet Diğer yandan hemen Galatasaray ve Fenerbahçe'de kısaca değinmek lazım. Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor. Alex yelkenleri açtı, rüzgarı doldurdu gidiyor. Alex'in bu sezonki başarısında transferinin önemli payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü transfer yılı her transfer yılında Alex biraz büyütür. Ben buradayım der. Fenerbahçe'nin 3000. golüne de imza attı. Şu anda 11 golle gol kralı da zirvede bulunuyor birçok forvetin e, golcünün önünde. Galatasaray Hacı ile e, yeniden yapılanmaya çalışama ama Galatasaray toz duman kulüp karma karışık ilk e, e, devrenin bitmesini bekliyor. Devre arasında yapılacak operasyonun geleceğe yönelik mi yoksa günü kurtarmaya yönelik mi olduğunu göreceğiz. E, Hacı ile bir yıllık anlaşmaları var. Bir, bir buçuk yıllık anlaşmaları var. Yönetim kaynıyor. Genel kurul isteniyor. olan kongreye gidilmesi isteniyor. Adnan Polat'ın tahtı sallanıyor. Muhalefet yavaş yavaş sağda solda konuşmaya başladı. saray açıkçası tamamen saha dışına kilitlenmiş durumda. Bu arada 21 Ocak'ta ya da 11 Ocak'ta Ali Sami'nin sıdrını e, bir törenle kapatacaklar. Ve yeni startlarında oynamaya başlayacaklar. Bunu da belirtelim. Trabzonspor ligin zirvesine 5 puanla önde. Şu anda Bursaspor'un da kaybetmesiyle 5 puan farkla lider. Trabzonspor, Şenol Güneş'in talepleri hakikaten nazar değil diyoruz. Umarız bu performans sezon sonuna kadar sürer ve Şenol Güneş 6 şampiyonluk yaşamış futbolcu olarak Şenol Güneş. Teknik hoca olarak da ilk şampiyonluğuna umarız ulaşır. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyorum. Ben Kenan Başaran, Paslaşmalar'dan Radyo Havanda kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran